Merhaba açık mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ülkeler arası uzun süredir yapmak istediğimiz bir telefon bağlantısıyla bu kaydı yapıyoruz. Çok sevgili konuğum bugün Merve Bedir. Kendisiyle postaneyi ve postanenin açılışından beri gerçekleştirmek istediğimiz bu programda sürecine Birlikte bakalım dedik. Postaneyi hem ben tanıtacağım. Elbette dinleyicilerimiz ziyaret etmişlerdir diye düşünüyorum. Ekim ayında açılan bu mekanı Galata'da yer alıyor. Ama öncelikle sevgili konuğum Merve Bedir ben duyurayım tanıtayım dinleyicilere. Tabii nasıl tanıtacağım? O kadar çok şapkası var ki kendisinin mimar ve araştırmacı. Şu anda Hollanda'da bağlan kendisi bu telefon bağlantısını gerçekleştirmekte. Bak da Bursiyer olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hong Kong Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak çalışıyor. Aynı zamanda da Belçika'da postdoc çalışmalarına doktora sonrası çalışmalarına devam ediyor ki kendisi aynı zamanda Mekanda Adalet Derneği'nin de kurucularından dolayısıyla Açık Radyo'da da çeşitli programlardan sesini aşina olabilirsiniz. Değil mi? Hoş geldin Merve. İyi ki geldin. Aylardır yapmak istediğimiz programı sonunda yapmak ne güzel beraber. Ee, Yağmur çok teşekkür ederim davetin için. Benim için de çok e, güzel oldu bu, bu programı e, organize etmiş olmak. Evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bir süreden beri programı yapmak istiyorduk diyordum programın girişinde. Zira 2021'de Ekim ayında açıldı postane. Hepimizde bu açılış çok heyecanlandırmış oldu. Kendi ifadeleriyle sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve müşterek kültürel üretimlere ev sahipliği yapmayı amaçlayan oldukça da yoğun programı olan bir mekan burası. Galata'da yer alıyor. Kule'ye çok yakın bir yerde. 19. yüzyıldan kalma eski İngiliz postanesi ...yeniden işlevlendirilmesi ile e, projenin tamamlanmasıyla Ekim ayında açılmıştı burası. Şimdi Merve ile birlikte hem bu mekanın içinde ne var diye bir kısaca konuşalım bahsedelim. Dediğim gibi dinleyiciler elbette aşinadırlar ama henüz ziyaret etmemiş olanlar için de e, bir duyurmuş olalım neler var burada. Sonrasında da Merve'nin başından beri süreci koordine eden projeyi de yürüten kişi olduğu için... ...nasıl bir süreçle nasıl hassasiyetlerle nasıl taktiklerle diyelim burayı geliştirdiler biraz onları konuşalım... Kendisiyle ben istiyorum diyeyim. Tekrar hoş geldin hı hı. ve dinleyicilerimiz için neler var postanede? Nasıl bir yer? Buraya girdiklerinde ne görüyorlar? Bize birazcık aktarabilir misin? Postaneye yaklaşırken aslında daha sonra da ufacık değinmek isteyeceğim böyle bir çeşme ile yaklaşıyoruz. Ve böyle sonra çeşmeyi görüp hemen kıvrılıyoruz Sağa doğru ve köşesinden içine girdiğimiz yüksek tavanlı bir e, giriş e, mekanı. E, aslında işte yani postanenin ana e, mektupların geldiği, e, insanların mektuplarını gönderdiği postalı yere yere giriyoruz aslında. Orada bir kafe, yani benim daha çok aslında kamusal oturma odası olarak nitelendirdiğim ama bir kafe olarak çalışan ama diğer diğer zamanlarda da Küçük e, ölçekli etkinliklerin gerçekleştiği aslında konuşmaların, tartışmaların e, gerçekleştiği bir mekan. E, onun hemen arkasında iki tane e, dükkan ünitemiz var. E, bir tanesi daha çok işte kitapçı gibi e, çalışan, diğeri daha çok gıda üzerine çalışan iki tane adil dükkanımız var. E, bunların çalışma prensiplerini ve düzenlerini aslında arkadaşımız Merve Kavas ve e, Yaşar Adanal daha iyi anlatacaktır. O yüzden onu hemen Geçiyorum. Bir üst kata çıktığımızda kütüphane ve ortak çalışma alanına geliyoruz. Pardon, o bir o daha da üst kat, bir üst katta asma katta binanın aslında işte programlamasıyla ile ilgili bir ofis var ve onun yanında da podcast stüdyosu yer alıyor. Podcast stüdyosu şey kente açık şeylerden bir tanesi işte. Gelip programların yapıldığı, kayıtların alındığı bir mekan olarak çalışıyor. Onun üst katına çıktığımızda kütüphane mekanı ve ortak çalışma mekanı ee, yine bunların çalışma prensiplerini arkadaşlarım daha iyi anlatacaktır ama sonuçta e, paylaşımlı çalışma alanları buralar. E, ondan sonra oradan bunun üstüne çıktığımızda bir etkinlik salonumuz var. Yine böyle hani çok amaçlı kullanılan e, hem çalışma alanı olarak yani gündelik e, çalışma alanı olarak kullanılan hem de yani çeşitli etkinliklerin de yer alabileceği bir şekilde tasarlamaya çalıştığımız işte çalıştayların mesela yapılabileceği bir bir etkinlik salonu kocaman böyle bir işte perdelerle labirente dönüştürebildiğimiz falan böyle tamamen kabuğunu kabuğunun içinde kendi mekanını yaratabilen bir mekan olarak düşündük orayı. Neyse bunlara daha sonra gireriz ve en üst kata çıktığımızda da bir e, teras bahçesiyle karşılaşıyoruz. Hı -hı. A, postane bahçeyle karşılaşıyoruz. Ki burası aslında evet, yenilebiliyor, yenilebiliyor ve benim için en önemli şeylerden bir tane sonra da şey yani orayı ben böyle binanın göğe açıldığı yer olarak hep görmeye görmek istiyorum çünkü hani zaten aslında şey ne neonladı 19. yüzyılda işte posta gemilerinin Haliç'ten yaklaşan posta gemilerinin görüldüğü e, yer de orası aynı zamanda. Hani şimdiki gibi tabii önünde böyle bir sürü binalar <gülüyor> yok yok ve Haliç'in Haliç rahat görebilen bir noktada. E, o, o açıdan da orada konumlanması zaten önemli. Yani yanında köşesinde işte üç, üç bina beraber yapılıyor. E, şu anda hastane olan e, bina e, karakol binası ve postane binası. Bu üçünün izni birlikte alınıyor Osmanlı'dan, Osmanlı Sultanı'ndan ve işte postane de aslında bina yapıldıktan 10 yıl sonra falan tekrar şey, başka bir yere taşınıyor ve bu binanın işlevi değişiyor. Bunları da Murat Türek çok güzel anlatır. Murat Türek de arşiv araştırmamızı yapan kişilerden. Böyle bir giriş yapalım mı? Evet, Nasıl? böylece bu müşterek çok paydaşlı süreci dair de bol bol ipucu vermiş olduk. Bol bol da olası aynen, gelecek aynen. programlarımızın da <gülüyor> mesajını vermiş olduk <gülüyor> dinleyicilere diye düşünüyorum. de çok konu var. Şimdi uzun süreden beri konuşmak istiyoruz diyoruz. Konular da epeyce birikti. Merve tanıtmış olduğum gibi proje sürecinin en başından beri koordinasyonu da yapan ve buranın açılışına kadar da epeyce hemhal olan birisi. O yüzden böyle süreci Hı -hı. de özellikle senden dinlemeyi ben çok merak ediyorum. Evet. Burası açıldı hı hı. ve oldukça yoğun etkinlik programlarında web sitelerinden de takip edebilir dinleyicilerimiz. Ev sahipliği yapıyor. İşler, kalabalık, girenler, çıkanlar. Peki bu İngiliz postanesi boş halinden nasıl buraya doğru geldi? Yani nasıl başladınız siz? Neler aklınızda vardı? O ilk karşılaşmadan belki başlayabiliriz süreci. Ben de merak ediyorum. <gülüyor> evet yani aslında ben postane için İstanbul'a geldim öyle söyleyeyim. Çünkü Hong Kong'daydım. Yaşar Adanıl'ıyla çeşitli sohbetlerden sonra bir dönem İstanbul'a geleyim ve bu iş için çalışayım diye düşündüm. Tabii o da orada şey çok önemli. Yani politik anlamıyla arkadaşlık dediğimiz şey çok önemli. Hı. Beraber mekanda adaleti kurmuş olmak, mekanda adalet derneğini kurmuş olmak her ne kadar benim emeğim daha sonradan hatır sayılmaz bir yer, benim gözümde diğer arkadaşlarımızın emeklerinin yanında hani hiç sayılacak bir şey değil. Ama sonuçta belirli süreçlerden beraber geçip belli şeyleri beraber düşündükten sonra mesela bu bina üzerinde de beraber çalışmak çok doğal bir devamlılık aslında ifade ediyor. Ve orada da hani işte birbirini çok iyi anlamak yani o arkadaşların getirdiği şey o. Ne isteyebileceğini düşünmek, bilmek, anlamak bu şey anlamında değil sadece işte. Arzularımız ya da işte bir yerde görmek istediğimiz bir formal bir yaklaşım değil de gerçekten hani mekanın üretimine dair bir vizyondan bahsediyorum. Dolayısıyla aslında bana sen şey yaşarı başka yerlerde tanıtırken ortak mimar diye ortak tasarımcı diye tanıtıyorum çünkü hani gerçekten böyle beraber konuşup. Geliştirdiğimiz çok şey oldu ve o böyle gö e görüşü, anlayışı, bakışı önemli. E ondan sonra bir onu bir böyle bir giriş yapayım. Sonra bir bir sonraki aşamada mesela mekanda adaletteki arkadaşlarımızdan bahsetmeliyim. Mesela yani çok e böyle yani, e, anket yaparak örneğin e, e, yani anket derken de böyle çoktan seçmeli anket gibi değil ama soru sorarak yani burada ne görmek istiyorsunuz, nerede ne olsun bunu nereye koyalım, bunu buraya koyalım e, hangi fonksiyonlar olmalı, şu fonksiyon mu daha iyi, bu mu daha iyi, bunun yeri neresi olmalı gibi böyle hani e, kullanıma yönelik ve ihtiyaca yönelik ve e, aslında derneğin e, Ömer Abetan'daki yerinden yeni postane binasını kullanımına geçerken Oradaki mekanın nasıl kullanıldığına bakıp ona çalışıp yani oradaki bütün işte mesela kütüphane biriminin nasıl çalıştığına bakıp işte ofis bölümünün nasıl çalıştığına bakıp toplantı bölümünün nasıl çalıştığına bakıp mutfağın nasıl çalıştığına bakıp bütün bunları tekrar işte ihtiyaçla ve yapılmak istenen şeyle birlikte tekrar yoğurmak. Dolayısıyla aslında model olarak yani başlangıç noktası itibariyle bile bence çok böyle... Öğretici bir süreç tabii ki bir yandan ama bir yandan da bana böyle mimarlığın nasıl yapılmasıyla ilgili yani çok özünde temelinde mesleğin şeyiyle ilgili, hayatıyla ilgili teorik yani söylem üreten bir noktaya da getirdi beni pratiğin kendisi. Evet böyle başlayayım. Evet evet yani bu dediğin başka türlü bir mimarlık üzerine düşünme ve bunu hani kuramı aslında mimarlığın söylemenin kendini pratikten üretiyor olmak da aslında Hı, politik bir aynen. üretim yani biraz böyle bunun üzerinde daha detaylı konuşacağız süreçte de bununla ilgili çok ipuçları veriyor yani evet. özellikle senin Merve olarak da pratiğinde her türlü kuramla iç içe geçmiş pratiğinde dedim. Bu başka türlü bir mimarlık leksikonu ya da bir dağarcığı üzerine sürekli bir sorgulama Hı -hı. düşünme bunu tartışma Hı -hı. hali vardı ve postanede Hı -hı. bir müşterek ve çok paydaşlı ve süreç odaklı bir biçimde Hı -hı. bunu aslında yürüttüğünüz için de bu süreci, süreci konuşmak kıymetli diye ben düşünüyorum. Yani bir yandan da zor, evet. <gülüyor> zor da sorgulamalar bunlar değil mi? Yani zor tabii ki çok zor çünkü yani sonuçta şey yani daha çok işte daha az inşa eden bir mimara dönüşmüş vaziyetteyim. İşte peyzajla daha çok ilgileniyorum işte üretimi yani üretilecek olan şeyi yapılacak olan müdahaleyi ya da tasarlanacak olan şeyi gerçekten çoklu ve çoğul bir düşünme süreciyle çoğulcu bir düşünme süreciyle birlikte üretmek yani bir, bir forma karar vermemek ya da hemen bir eşyayı tanımlamaya çalışmamak, bir şeyi tanımlamaya çalışmamak onun onu belli bir düşünce sürecinin tartışma sürecinin sonunda birlikte oluşturmak falan gibi yani zaten bütün pratiğin bu yöne doğru eriliyor ne kadar az inşa edersek zaten o kadar iyi o anlamda postanenin ee, e, şey İngiliz Portekizli binası içerisinde yerleşiyor olması benim için çok önemli, çok değerli. Yani neden hala bina inşa ediyoruz, neden hala işte e, kaynakları kullanıyoruz, tüketiyoruz? Zaten dünya başımıza yıkılmadı mı gibi? Yani bu hani böyle çok e, pes, yani. Nasıl söyleyeyim çok pesimist Diğer aslında bulunduğumuz yer çok karanlık bir yer ben hani öyle bakıyorum ama buradan doğru da yani yeni ağaç, dik, ağaçlar nasıl dikilebilir ya da mevcut ağaçlar nasıl onları sulamaya devam edebiliriz gibi bir, böyle bir metafor kullanmak istiyorum. Hani evet yaşartmaya çalıştığımız bir ağaç sonuçta. Ve hani bu sadece postane için değil hani her bir iş böyle aslında, her bir işi böyle görmek mümkün mü gibi bir soru sorabilirim. Ee, o noktada da zaten işte Mekan hani derneğin üyelerinin oraya ana kullanıcı olarak taşınıyor olması mesela müthiş bir e, olumlu da bir tarafı var aslında. Çünkü hem benim işimi çok kolaylaştırıyor. yani. Nereye ne gidecek falan filan gibi o e, mekansal kurguyu düşünmek anlamında işi kolaylaştıran bir şey. Diğer taraftan da gelecek olan kişilerin nasıl bir şeyler düşünebileceğine dair e, bir aslında tamamlanmamış bir yolu, yol derken de tek yönlü bir şey olması gerekmiyor da böyle tamamlanmamış bir sinir network'ü diyeceğim yani, hmm. neural network'ü e, haritalamak gibi bir şey e, olmaya başlıyor mekansal kurgu. Mesela tamamlamamak, bir binayı tamamlamamak, zamana bırakmak. Bu tabii sorumluluk anlamında mesela az önce söylediğin şey o sorumluluğu artıran bir şey. Çünkü benim işim hiçbir zaman bitmiyor. Ama ben zaten başlarken de e, bitsin diye başlamadım. Yani bitirip binayı al işte teslim ettik et, falan gibi bir daha çok, yapılacak çok iş var binada. Ee, ama hani bir taraftan da binayı kullanmaya başlamak gerekiyor filan. Dolayısıyla aslında binanın estetiğini öyle okumak gerekiyor mesela. Bitmiş e, ve böyle çizimleri hazır sunulmuş bir e, proje gibi değil, süren bir proje gibi. E, hmm. Süren bir iş gibi yani proje de değil de süren bir mekan, süre, sü, dönüşen, değişen bir mekan hani böyle bir yeri. Zaten her bina öyle değil mi aslında işte. O yüzden de böyle mesleğin kendisine özüne dair sorular çok çoklaşıyor aslında böyle bakınca. Ama bunu da böyle güzel bir yerden görmek. Hani bu böyle başka şeyleri de değiştirme. Mesela nasıl sözleşme yaparız? Nasıl müelliflik tanımlarız? Oraya geliriz belki daha sonra zamanımız olursa 15 dakika geçmiş bile. Yani böyle hani çünkü mesela şeyi söylüyordum ya hani. Yani klasik bir tanımlamayla yaklaşacak olsak belki işte ustabaşı mı derdik bana bilmiyorum ya da işte hani öyle bir şey derdik herhalde ya da işte ana mimar falan derdik öyle bir şey derdik herhalde. Ama mesela öyle tanımlamak bile zor geliyor bana çünkü o kadar çok arkadaşımız hep beraber çalıştık ki hani ben o yüzden böyle hep şey basit onarım ve adaptasyon sürecini koordine eden kişi olarak Mimar olarak mesela görüyorum ama mesela şey bakıcılık var bunun içinde işte koordinasyon var gözetmek var gözetmek bakmak ihtimam göstermek yani bunların üzerinden tanımlamak belki daha iyi Ondan sonra bir de şey yani gerçekten böyle herkesin herkesin emeğini ve adını tek tek saymak gerekiyor yani binanın ilk alanı işte kullanımı ile ilgili süreçte Tiden Furtun arkadaşımız Öncül kırlangıç arkadaşımız onların ürettiği röle ve çizimleri Çünkü binanın çizimleri yok falan yani o böyle böyle süreçler Ondan sonra. Yani binanın çizimlerini bulamıyoruz. Dolayısıyla sıfırdan son işte son değişimi, son re renovasyonunu yap yapan yapıldıktan sonraki çizimleri ulaşamadığımız için baştan çizimlerini yaptılar binanın çiğden ve öncür e, ve mesela ona şu, şu şekilde şey görülür hale getirmek yani onu unutmamak. Şey, röleveyi alırken e, duvarlara hep böyle işaretler koydular işte rakamları e, programa işleyebilmek için aldıkları rakamları. Mesela biz onların üstünden boyamadık. Yani binanın iç boyası yapılırken onların etrafını hep boş bırakıp o rakamları orada bıraktık. Çünkü o da aslında o binanın e, şey... Yeniden işlevlendirme süreci içerisinde, adaptasyon süreci içerisinde oraya gelen ekstra katman ve oraya konan ekstra emeğin bir göstergesi. Yani böyle hani şey detayları üzerinden aslında çok konuşulması gereken bir bina onu fark ediyorum. E, sosyal medada bir videosu var, işte kepenklerden bahsettiğim. E, yine Cidemin bir videosu var, e, şey ahşap bakım onarım işlerinden bahsettiği. E, yani bir aynı bu şekilde tanıtıyor olmak bence baya e, o binanın çünkü şey sonuçta baktığımızda aslında biz biz o binanın hayatına girdik diye hep ifade ediyorum yani o orada vardı, <gülüyor> biz onun hayatına girdik. Dolayısıyla hani o bina binanın sen duruşyla beraber onu konuşmak gerekiyor belki falan diye de düşünüyorum. Böyle. Yani aslında bu kendi dedim ya az önce bu başka türlü bir mimarlık dağırcı peşinde olmak meselesi. Yani buna dair de çok fazla ipucu da veriyor. Yani bir yandan bu detayları üzerinden çok fazla şey anlatılabilir dediğin böyle bir binanın hani bir e, esas önemli planimetrisi vardır, hiyerarşik olarak bir organizasyon vardır, bir de kepenk detayı vardır falan. Hani bu özellikle Aha. modernist mimarlık anlatılarının da çok ters daha farklı bir duruş. İşte bu hijyenik, steril, son ürün odaklı olmak değil süreç odaklı olmamız, sürecin dinamik bir süreç olması, her türlü katkıya dinamik bir biçimde açık olma durumu. Mesela az önce hı hı. kullandığın kelimeler onarım, adaptasyon ya da binanın tasarımcısı o hani modernist ve çok eril ve hı. böyle tek figür olarak ya da bir müellif figür olarak durmak yerine daha gözeten, bakan, ihtimam gösteren hı hı. onaran kişi olma ya da o binanın afterlife'ı mesela yani bir tasarımı ve bitmiş evet. gibi değil de biz onun hayatına girdik falan hani yani buralarda çok hı hı. üzerine uzun uzun konuşulabilecek başka türlü bir aslında tahayyülden başka türlü bir sözlükten aslında bahsediyorsun hani o anlamda evet. da buna dair çok güzel ipuçları veriyor. Buradan bu aslında Aha. müelliflik meselesi üzerine ben senin görüşlerini de sormak istiyorum. Az önce belki sonda konuşuruz diyorduk ya. Yani aslında başka türlü bir müelliflik hayyülü gibi de ben anlıyorum az önce aktardıklarından. Evet yani kesinlikle böyle hani e, yani bu mesela o yüzden ben zorlanıyorum kendime böyle bir, bir belli bir şey atfetmekte çünkü yani evet işte sonuçta şeydi işte her şeyi çalışıp kütüphane buraya bu şekilde gelsin. Ortasında kocaman bir pencere açalım çünkü mekanı ferah hissedelim ama burayı bölmemiz gerekiyor ama burası küçücük bir yer aslında 100 metrekarelik bir alana biz böyle yani ben bu kadar detaylı masa boyutu işte e, e, raf boyutu falan çalışma, çalışmamıştım daha önce hiç. İnanılmaz bir detay şeyi çalıştık yani santimetre santimetre her şeyi ölçtük çünkü küçücük bir binadan bahsediyoruz aslında hep Yaşar'a şey söylüyordum. Ya bu bina nokta sekiz aslında. Yani bizim ihtiyacımız olanın nokta sekiz şeyi <gülüyor> ölçeklendirilmiş hali. O yüzden böyle her şey gerçekten santimetrelerle hesaplayarak çizdik, çalıştık. Yani o anlamda aslında mesela Hong Kong'da bir ekibimiz var. Üç, dört kişi proje ekibi onların adlarını anlam anmak gerekiyor. Jennifer, Nicole ve Bobby. Yani şey aslında böyle bir çok ulus... Yani çok ay diyetli ve çok böyle farklı, yani coğrafyaları da farklı şekillerde bir araya getirmiş bir yer. Onu da kesinlikle söylemem lazım. Ama e, şeye getireceğim lafı, yani mesela orada işte kütüphanenin nasıl olması gerektiğini ve işte nasıl çalışması gerektiğini işte ne bileyim yerdeki ahşapların bakımını yapmak için parkeleri kaldırdığımızda orijinal ahşabı, orijinal şeyi bulup, döşemeyi bulup üzerine konmuş olan ahşap parkeleri yukarı terasa çıkarıp bitki yataklarını onlardan yapıp işte kütüphanenin asıl zeminindeki Eh, ahşabın bakımını yapıp e, kurtlanmış olanları ayıklayıp e, te, e, cilasını yapıp yerleştirip sonra e, kalanını yeni e, kaplamayla yani yeni ahşapla e, kapatmak. Kaplama değil kapatmak. Ee, ondan sonra yani bu, bu böyle kararları verdik. Evet beraber verdik bir ekip olarak. Ve onun başında da ben durdum. Küçüphane çizimlerini yaptık. Ee, ama mesela orada da Marangoz İmre arkadaşımızla beraber İmre ve Mustafa Usta ile beraber detayları geliştir geliştirdik. Dolayısıyla yani aslında bu binayı hep beraber ürettik. Ve bu üretimin içinde binanın kendisi de var. Binayı binanın kendisi de üretti. Hani o orada varken biz onun içine geldik, yerleştik. Onunla beraber bir şey ortaya çıkardık. Dolayısıyla binanın üreticisi hem bina, hem marangoz, hem ben. Yani yapanı, yapanı, müellifi şeyi, evet yani üretimin paydaşlarını tek tek bu şekilde aslında anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla da kendimi o açıdan böyle bir koordinatör ve bakımcı gibi evet ifade etmeyi tercih ediyorum. Binada en uzun süreli zaman geçirmiş olan kişi olarak mesela o şekilde kendimi ayırt edebilirim eğer illa ayırt edeceksen. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet gerçekten çok güzel. Yani aslında burada konuştuklarımız hem bu mimarlık pratiğinin mekanın üretimine dair bir başka türlülük arayışı hali ve de bu mesleki icra edinin, yapanın, mimarın kendisinin rolüne dair de aslında bir e, sorgulama. Müelliflik dediğimizde bir de bir ürün, bir yapma, bir icra etme aslında burada imlediğimiz için onu da bir yerde bugünkü ana akım mimarlıktaki durumunda aslında bir tür problemleştirme olarak postanenin ortaya çıktığını söyleyebiliriz diye ben düşünüyorum değil mi? Ee, kesinlikle. Yani bu hani mesela şey teras bahçesindeki e, hodanlar da oranın üreticisi. Çünkü işte e, arıları çağıran onlar, kuşları çağıran onlar, e, binaya bir havuz koyalım, teras bahçesine bir havuz koyalım, balıklardan işte akrafonik tarım yapalım falan diye konuş, konuşulduğunda yok balıkların emeği şimdi tartışmasına girip saatlerce o tartışmadan çıkamayıp sonra o havuzu yapmayan. Yani dolayısıyla şey hani gerçekten böyle e, e, alabildiğini eleştirel yaklaşıp e, o anlamda da e, alabildiğini o sürecin üretimin kendisini aşamalandırdığı ve yavaşlattığı bir tasarım e, e, şey süreci <gülüyor> mümkün mü? Ama yani yavaşlatma derken de böyle şey anlamda söylemiyorum yani bitmesin hiçbir zaman biz zarar edelim falan gibi bir şey de getirmek <gülüyor> istemiyorum de <lafı. gülüyor> yani sonuçta gerçekler var ama böyle hani böyle şey hani onun, onunla beraber nasıl ıı, yaşayacak yaşayacağız nasıl üreteceğiz? o beraber derken de onun çatlaklarından nasıl sızacağız e, sistemin çatlaklarından nasıl sızacağız ya hep bunları düşünüyorum işte yani. Yapma biçimimiz o çatlakların içinden başka radikal yapma biçimlerini e, üretebilir mi? Hı hı. Bence güzel bir soru da bitirmiş olduk. Bu yapma biçimlerimiz o çatlaklardan daha radikal başka türlü cevaplar yeni yapma biçimleri hı. üretebilir mi diye. Yani evet. Bu zamanlarda peşine düşmemiz gereken, yani mekan üzerine çalışan, düşünen kişiler olarak düşünmemiz gereken de bu oluyor. O yüzden hı hı. postanede çok değerli bir çıktı bu anlamda. Yani senden dinlemekte ayrıca çok keyifli oldu. Çok teşekkürler. Son olarak kapatmadan çok kısa bir soru daha soracağım. Dinleyiciler ha. ya da ziyaretçiler diyelim potansiyel ziyaretçiler böyle bir mekanda sence nasıl bir yerde duruyor? Oo oh, um, ya <gülüyor> e, fotoğraf çektirmeye gelen çok oluyor onu söyleyeyim. <gülüyor> fotoğraf çekmeye gelen çok oluyor. Galata Kulesi manzarası çok güzel çünkü işte aynı şekilde e, hastane binasının da gotik e, şeyi çatısı en güzel oradan görülüyor. Valla ne yalan söyleyeyim. Herkes gitsin, fotoğraf çektirsin. Sosyal medyasına koysun Instagram'ını. E, yok e, şey, e, yani bunu da gene mesela, yani bunu, bunları söylüyorum tabii, bunlar da bir şey. E, sonuçta mesela e, Terasın manzarasının yanında en çok Instagram'da paylaşılan sanırım Ekin Kanon'un duvar işi ee, o, ve o da hani sonuçta bazı şeylerin spektaküler olması e, o işin parçası. E, söyleyeceğim şey kullanıcıların... E yeriyle ilgili ya da mekana gelenlerin yeriyle ilgili. Aslında bu noktada da mesela yine postanenin şu anda işletmesini yapan arkadaşlarımız yürüt şey yönetimini yapan arkadaşlarımız daha iyi bilgi vereceklerdir. Fakat şey çok rahat söyleyebiliriz sonuçta gelenlerin fikirleri, gelenlerin görüşleri, insanlarla haşır neşir olma biçimleri neyi nerede gördüklerini neyi, neyi hani hangi mobilyaları nereye çektikleri, hangi mekan daha sık, hangi mekan daha az kullandıkları, mekanları kullanmaya eğilimleri vesaire gibi şeyler hani e, aslında onlara göre e, programlama ya da tasarım kendisi de değişebiliyor, değişebilir. Bunun en güzel örnek de aslında kafenin kendisi. Aşağı giriş kattaki kafenin tasarımıyla muhtemelen biraz daha uğraşacağız e, gelen süreçte. Bunun ötesinde de zaten paydaşların yani örneğin kütüphane ofis katındaki paydaşların söyledikleri birebir aslında karar verme mekanizmasının içine giriyor. Dolayısıyla da aslında bu mekanı üretme süreci ve tasarım ve mimarlığı yapma şekli de yine binanın kullanımıyla beraber dönüşüyor, deviniyor, dönüşüyor, farklılaşıyor. Yeterli bir cevap oldu mu? E, yeterli mi bilmiyorum ama belki bir iki sene sonra nasıl değişip dönüştüğü üzerine bir başka program yapacağımıza dair bana bir fikir vermiş oldu bu cevap. Değil mi? E, evet. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, Zilin de çalıyor seni daha fazla <gülüyor> tutmayalım sevgili Merve. <gülüyor> Postaneyi senden dinlemek gerçekten çok keyifli oldu. Ben bu kayıttan sonra tekrar gidip bir ziyaret edeceğim. Umarım dinleyicilerimiz de ziyaret edip görüşlerini bizimle paylaşırlar. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. İyi ki geldin, paylaştın. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim Yağmur. Umarım başka şekillerde tekrar konuşma şansımız olacaktır. Evet, sevgili Merve Bedir ile birlikte Postane İstanbul üzerine ve Postane İstanbul sürecinin açtığı sorular mimarla mimarlığın yapma biçimleri üzerine sorulara dair konuşmuş olduk. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.